Onun fitresini yıllardır biz verdik. Ailesi vermesi gerekiyordu. Fakat biz verdik diyor. Burada yükümlülükten kurtulmuş olurlar mı? Bu soru şundan medene geliyor. Küçüklerin, ilma kitaplarında küçük çocukların fitrelerini, fidyelerini, fitrelerini, sadakayı, fıtırlarını, velileri, parantejinde anne babaları verir diye bir ifade yer alır genellikle. Dolayısıyla bu zannedilir ki anne baba mutlaka cebinden çıkarıp vermesi lazım. Önemli olan burada... Son noktada sorumluluk kime aitlerin cevabıdır o. Dolayısıyla bir çocuk adına fidye bir başkası verdiği zaman anne babanın o sorumluluğunu kendisi almış, üstlenmiş, vermiş. Dolayısıyla anne babayı o noktada hibede bulunmuş olur ve verilen fidyeler inşallah geçerli olur. Evet.